Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 açık rahat iklim ve için programı başladı Ben Can Tombil Ben de Ömer Madra Bugün Yücel Sönmez yanımızda yok Ama desteği için dinleyici dostumuz Mustafa Çetin'e teşekkür ederiz Evet şimdi tabi devam ediyoruz bu dünyanın en büyük iklim hareketine dönüştü tek bir kişinin e, Greta Thunberg'in başlamasıyla geçen Ağustos ayında 20 Ağustos'ta e, parlamentonun önünde oturması, oturma grevine başlamasıyla okul kırma eylemine başlamasıyla boykotta diyebiliriz isterseniz ama şimdi dünyada 1,5 milyondan fazla çocuğun ve gencin ayaklandığı ve sesini bütün e, siyasetçilere de giderek e, duyurmakta olduğu bir hareket halini aldı ve takip edeceğiz. Gerisi de gelecek. Yakından takipte yiyiz. İlk olarak Cuma günü yürüyüşün olduğu saatte ilk başlayan yürüyüşten Yeni Zelanda'dan <gülüyor> vermiştik. Ve Auckland valisinin de desteklemesiyle okul kırma grevlerini ilk defa tarihte ...böyle bir etkili olma durumuna da tanık olmuştuk. Arkasından da İkra Mur'a bağlanmıştık. Iğdır'da eylem, eylem değilse bile bir hareketle şey yapmıştı. Yani hem dünyanın en doğusundan hem de Türkiye'nin en doğusundan şey yapmıştık. E, haberler vermiştik. Sonra Atlas Sarafoğlu'yla daha önce konuşmuştuk. Zaten maviyle. Konuşmuştuk. Omay Doğrer'le, Samra Somer'le, Dalyan'dan onlara destek için gelenlerle <gülüyor> konuşmuştuk çocuklarla. Talya o Özgüven, Ege Edman Ayvalık'tan, Rüya Ay Güneş'le de İstanbul'dan daha önce konuşmuştuk. Resim sergimiz de devam ediyor. Daha doğrusu resim çağrımız sen e, iklimin resmini yapabilir misin? Greta diye başlattığımız şeyde resimler yağıyor. Hakikaten devamda ediyoruz. Devamda ediyoruz ve bunu da sürdüreceğiz. Ee, şimdi bugün de e, önce Güven e, Güzel Deren'in Boston'dan yaptığı ve e, çok ilginç gör, görüntü yani hem görüntülerini de yolladı. Onları da yayınlayacağız. Hem de e, başlamıştık. Şimdi a, Paris'ten de <gülüyor> Ahmet İnsel'le devam edelim. kendi torunuyla, Lula'yla yaptığı bir konuşmayı verelim. Alors Lula, euh, donc répète la même chose. Euh... Donc aujourd'hui les étudiants, les, les élèves? Euh, aujourd'hui les étudiants se rassemblent dans les rues de Paris euh, pour protester contre l'inefficacité de l'État... Euh... Ils ne réagissent pas, ils ne prennent aucune mesure alors que un, le réchauffement climatique arrive. C'est très dangereux, enfin dangereux euh, le niveau des océans monte, la pollution est très très importante et il faut prendre des mesures pour ça. Et donc on vient protester contre l'État et on lui demande de prendre ça en compte et de le prendre plus au sérieux. Et le plus rapidement possible Et le plus rapidement possible, oui. Et comment vous êtes organisé pour venir ici euh, C'est toute la classe Non, euh, c'est un peu tout le monde de partout. Il y a eu des groupes sur euh, WhatsApp, sur Instagram, euh, pour euh, parler de l'organisation. Ça a été très confus, mais, euh, mais euh, tout le monde essaye de venir, euh, même un petit peu. C'est très important pour, euh, pour nous, même si certaines personnes en profitent pour ne pas venir du tout en cours. Et, euh, et ça, on s'est un peu organisé rapidement, donc euh, même si c'est rapide, ça marche, il y a beaucoup beaucoup de monde. Et à l'école, la direction du lycée vous a dit quelque chose euh, Non, on a collé des affiches qui ont été arrachées, mais c'est tout. D'accord. Et l'appel de Greta, euh, cette étudiante, cette, cette lycéenne suédoise, mmh. vous l'avez connue comment Via les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos et même euh, dans les journaux, euh, à la radio. D'accord. Et, et à part Paris, et dans les autres villes de province en France et oui. dans les autres villes du monde, ça se fait aussi Oui, ça se fait aussi. Je sais qu'il y en a à Bordeaux, euh, à Saintes. il y en a un peu partout. oui Et c'est vraiment très très bien et très important. Et ce n'est pas que les étudiants qui vont manifester. Il y a aussi des adultes. Oui, bien sûr. Et tu penses qu'à Istanbul aussi ils manifestent euh, J'espère Oh, C'est vraiment nos, nos, nos, écouteurs, nos écouteurs nous diront s'ils ont participé. Mais je te remercie beaucoup et bonne manifestation. Merci, au revoir. Ok, pendant bon, le Voilà, euh, Lula, euh, tu es en, euh, en quatrième En troisième. Pardon. En troisième. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici euh, Aujourd'hui, les étudiants de Paris se rassemblent pour protester contre euh, l'inefficacité de, de l'État. eee, i prennent aucune mesure climatique. Atam 1 dakika. Paris'te Panteon Meydanındayız. Cuma günü saat yerel saatle 13. Çok kalabalık burası. Karşımda Lula var, 9. sınıf öğrencisi. Kendisinin Fransızca söylediklerini burada tercüme ediyorum. bugün Paris'te öğrenciler devletin iklim konusunda etkisiz kalmasını protesto ediyorlar. İklimle ilgili hiçbir tedbir almıyorlar. Devlet dünyanın ısınması artıyor ve bu çok tehlikeli. Okyanusların seviyesi yükseliyor. Hava kirliliği son derece önemli. Bu nedenle devleti protesto ediyoruz ve tehlikeleri ciddi almalarını istiyoruz ve bir an önce bunu yapmasını istiyoruz. Nasıl örgütlendiniz sorusuna verdiği cevap bütün sınıf mı burada? Hayır, WhatsApp, Instagram üzerinden gruplar kurduk. Çok karmaşalıydı, çok karışıktı. Herkes katılmak istiyor ama az da olsa bu bizim için son derece önemli. Elbette bunu derse girme ve olarak değerlendiren bir küçük azınlık da var. Biraz aceleyle örgütlendik ama acele de olsa sonuç şimdi çok iyi, çok kalabalığız bugün. Sorum okul dersisi bir şey dedi mi bu konuda? Hayır. E, astığımız afişleri yırtanlar oldu o kadar. E, Greta'nın çağrısının nasıl, e, çağrısından nasıl haberdar olduğunuz sorusuna verilen cevapta, e, sosyal medyadan, gazetelerden, radyodan e, bunlara dan haberdar olduk. E, bugün e, Bordeaux'da, e, sente ve hemen hemen her yerde e, benzer yürüyüşler var ama sadece öğrenciler değil. Büyükler de yürüyor ve bu buzin için önemli. İstanbul'da gösteri yapılıyor mu sorusunda da umarım yapılıyordur cevabını Verdunullah. Evet, Ahmet İnsel programcımız Ahmet İnsel'in kendi torunuyla, 9. sınıf öğrencisi torunuyla yaptığı mülakatı verdik. Çok büyük bir kalabalık ve uğultu arasında cereyan ediyordu. Fransa ve Paris çok kalabalıktı, büyük bir ilgi vardı. Aynı şekilde İtalya'da gerek Milano'da doğumu meydanında gerekse de Roma'da çok büyük bir kalabalığı topladı. Ve orada da bütün İtalyanlar da ayaktaydı. Oradan da Sinan Bozbulut'un bizim için yaptığı mülakatı şimdi yayınlıyoruz. When you are ready? Sorry. Tell me when I have to to start. No, no. Okay, so we are here in Rome to fight for the pollution. Because it's an indecent society that can't understand the problem. So we got the slogan. This says that environment with pollution. It's equal of food with toxic elements, and this is something that we have to change because we eat this fucking shit, and this shit comes into our body, and it's something that causes cancer and other disease, and we have to change it. We have to fight for this situation. We can't Romada konuşan bir genç öğrenci de bu. sizin desteğinizle de gelecek yapacağız bunu ama biz kendi geleceğimizi kendi ellerimize alacağız diye kesin bir net bir şekilde de konuşan genç bir öğrenciydi. Evet arkasından da şimdi Lahey'e geçiyoruz Hollanda'da Önceleri Belçika kadar kaplı, kapsamlı değildi ama daha sonra e, de öğrencilerin, gençlerin yükselen, yükselen sesini duyduk. Şimdi de Cengiz Arslan'ın bizim için verdiği seslere kulak veriyoruz. İşte Ahmet İnsel'den önce de Orion Madra'nın geçen dün yaptığı söyleşi söyleşileri hatta Türkiye'den öğrencilerle yaptığı söyleşileri de yayınlamıştık. Paris'te çok canlı durumlar olmuştu. Aynı şekilde Fransızca konuşan bölgesinde Kanada'nın da Montreal'den Quebec eyaletinden de gelen kuvvetli bir mülakat vardı. Eski şeylerimizden Asistanlarımızdan birisi bizim ne çalışmış olan Sinan Kirışçı gönderdi. Şimdi de onun seslere kulak verelim. nous nous nous nous Pourquoi vous manifestez? Un manifeste pour faire comprendre qu'il y a un problème maintenant. Oui. Euh, plus on est, plus euh, ça fait comprendre qu'il y a du monde qui est conscient qu'il y a un problème sur la planète. Oui. Et, euh, et c'est juste pour montrer, c'est symbolique, c'est pour montrer qu'on on veut, veut un changement. Mmh. Et euh, que là, si on marche aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a un de problème et que... On marche pour changer ça. Est-ce que vous pensez ça va être efficace, ça va marcher euh, Moi je pense que genre juste... On n'arrête pas de nous dire que c'est pas bénéfique pour l'homme et pour son niveau de vie de rentrer dans un certain type d'écologisme et c'est faux quand tu vois tout le monde qui se mobilise c'est que on en a rien à foutre que genre que ça soit que la bouffe soit plus chère que C'est là şeyden önce neden burada protesto da bulunuyorsunuz? Günümüzde iklim kaynaklı bir sorun olduğunu anlatmak için protesto diyor. Bugün burada ne kadar çok olduğumuz bir sürü insanın Bu konudaki varlığından birinçli olduğunun kanıtıdır dünyamızdaki. Aslında burada bulunmamız sadece sembolik yani insanlara değişiklik istediğimizi anlatmak istiyoruz. Burada yürüyorsak bir sürü sorundan dolayı yürüyoruz ve bu, biz bu sorunları çözmek için yürüyoruz. Peki eyleminiz etkili olacak mı çalışacak mı sorusuna da bize hep bir ekolojik sisteme girmenin insanoğlu için yararlı olmadığını... Söylüyorlar bu düşünce tarzı yanlış çünkü gördüğün gibi bu kadar insanın eğlenmeye katılmasına bakılacak olduğuna göre bizim için ekolojik yemeklerin ya da ekolojik yaşam tarzının daha pahalı olması umurumuzda değil dünyamızın daha uzun süre hayatta kalması için bedel ödemeye hazırız. Çocuklarımız, torunlarımız ve hayvanların daha temiz bir dünyada yaşayabilmeleri için yürüyoruz diyor. Sanırım bazı üniversiteler öğrencilerin grev taleplerini reddettiler sorusuna da Bu konuyla ne, ilgili, ne düşünüyorsunuz diyeince üniversite öğrencilerin iklim eylemi için grevde olmaları çok iyi bir şey diyor. Çünkü bu grev bize gerçekten önemli umut veriyor. Çoğu insan soruyor gençler seferberlik yapacak mı diye birlikte olacak mı? İşte şu an gösteriyoruz ve niyetli olduğumuzu iklim değişikliğinde farkında olduğumuzu eski kuşakların jenerasyonların yaptığını biz tekrarlamak istemiyoruz. Bu nedenle güven verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar hareketin olduğunu görünce kendi kendine diyorsun ki meğerse sadece aptallar yokmuş diyor. Bu kız çocuğu öğrenci. Öğrencilerle konuşuyor çeşitli öğrencilerle. Üniversiteler ekolojiye zarar veren enerji türleri tüketiyorlar diyor. biz üniversiteleri ödüyoruz bu yüzden de üniversitenin ekolojiye daha saygılı davranmasını ve bize verdikleri yemeklerin daha iyi olmasının hakkımız olduğunu da düşünüyorum diyor ve bugün yani bazı üniversitelerin grevi reddetmesiyle ilgili ne düşünüyorsun sorusuna da benim okulum grev yapmamıza izin verdi çünkü öğrenci kurulları birleşiyorlar diyor bir öğrenci de <gülüyor> ve grev için oy veriyorlar bu yüzden üniversite dersleri iptal etmek zorunda Bazı üniversitelerin grev talebini kabul etmemelerinin aptalca olduğunu düşünüyorum. Kabul etmeseler bile öğrenciler derslere girmezler zaten. Bu bir şeyi değiştirmez hala bir eylemdir ve hala geçerlidir diyor. Eleştirel düşünmeyi öğretiyorlar. Sonra da bizim eleştiri eylemi yapmamıza izin vermiyorlar diye çelişkili bir durumdan bahsediyor. 15 Mart Cuma günü Montreal Kanada'da iklim eylemine katıldım. Bu eylem bir yürüyüştü ve internet ajansları ve haber sitelerine göre yaklaşık 200 bin kişi katıldı bu yürüyüşe. Çoğunlukla üniversite öğrencileri vardı fakat ilkokul öğrencileri hatta ortaokul ve lise öğrencileri de vardı. Orta yaşlı insanlar yaşlı insanlar da gördüm yürüyüşte. Yürüyüşte sloganlar atıldı, protestolar vardı. Pankartlar vardı, bir sürü çok orijinal pankartlar vardı. Sizinle pankartları paylaşmak istiyorum ve sloganları. Mesela bir pankartta make limit great again yazıyordu. İklimi tekrar harika yapın, harika kılın yazıyordu. Ve tabi ki de Amerikan başkanı Trump'ın make America great again sloganı atıfta bulunuyorlardı. Bilmek gerekir ki Quebec, Kanada'ya bağlı olan bir eyalet ama kendi çapında bir hürriyeti var. Yani kendi başbakanı var, bakanları var, kendi bir tane siyasi sistemi var. 2018 Ekim'inde seçimler oldu ve François Legault diye aşırı sağcı ve popülist bir adam kazandı. Legault Göçmenlere karşı aşırı sağcı bir insan. Ve partisinin adı Koalisyon Avenir Kebek Quebec. Yani Quebec'in geleceği için koalisyon adı. Bir pankartta da Koalisyon Avenir Kebek yazmışlardı. Ama çok ilginçtir. Avenir kelimesini yani gelecek kelimesini... Üstünü çizmişlerdi yani siz bizim geleceğimizi mahvediyorsunuz demeye getiriyorlardı işe. Ondan sonra İsveçli lise öğrencisi Greta seninleyiz diyorlardı. Çünkü bu yürüyüş, iklim yürüyüşü ve iklim grevi İsveçli bir lise öğrencisinden başladı onun fikriydi. Ve... Burada Montreal'da üniversitelerde grev eylemleri oldu. Bütün okullar grev yapmadı. Bazı okullar reddetti. Ve öğrenciler hatta oy e, seçimler yaptılar. Oy attılar. Ve çoğunlukla tabii her üniversitede grev istedi öğrenciler. Ama e, maalesef üniversiteler ve üniversite yönetimi istemedi. Yani bazıları kabul etti bazıları etmedi. Eylemin esas sloganı ise şöyleydi. Daha fazla bağıralım ki herkes bizi aldırsın. Evet, Sinan Kirişçi de Montreal'den Kanada'dan bildirdi. Hem öğrencilerle konuştu, hem de kendi yorumlarını kattı. Yani şimdi öbür tarafa, okyanusun öbür tarafına geçiyoruz. Gene Londra'dayız. Hülya Injin derlediği ses var. büyük bir kalabalık olduğu görülüyor. Çok uh, coşkulu sesler var. Şimdi Emin Gökün bize bildirdiği seslerden, e, ilettiği seslerden bir kulak verelim. Hey, on Gene Londra'da kalalım ve Ülgen Semerci bize daha önce de yorumlar geçmiş olan arkadaşımız, amatör muhabirimiz Ülgen Semerci'nin bizim için derlediği seslere kulak verelim şimdi Londra'dan. Herkese merhaba. Bugün 15 Mart 2019, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Londra'da da iklim değişikliğine dikkat çekmek için yapılan bir grev var. Parlamento meydanında toplanmış bulunuyoruz. Küçük ama kuvvetli sesi çıkan bir grupla beraberim. Ben Ülgen Semerci. Bu öğrenciler yaşları 5 ile 18-19 arasında değişiyor. Kendi yaptıkları pankartlarla bugün meydanlara çıktılar. Amaçları iklim değişikliğine dikkat çekmek ve, e, ve hükümetlerin iklim politikalarını eleştirmek. E, kendi yaptıkları pankartlarda e, çok çeşitli mesajlar var. E, başka bir gezegen yok. E, peki bu olanları ben kendi çocuklarıma nasıl açıklayacağım yazıyor. E, daha fazla sessiz kalmayacağız. Bir tane genç bir öğrenci, bir arı çizmiş, eğer biz ölürsek siz de bizimle beraber ölürsünüz yazıyor. Evet, duyduğunuz gibi sesleri kuvvetli çıkıyor bu grubun. İklim değişikliği ile ilgili bu eylemleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada ilginç bir pankart hazırlamış 16 yaşında iki öğrenciyle küçük bir röportaj yapma şansım oldu. Bunu da Açık Radyo ile paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Parlamento Meydanı'ndan çok sevgiler. Hi, so I'm here with... Saya. Yvonne. And could you please tell us what brings you here today? Well, I think that the... the climate change is, like, such an important issue that, like, the government don't think enough about. And then they keep on, like, spending money on, like, buying new fossil fuels and things, when, like, the thing that's actually gonna keep us living is, like, renewable resources. And um, they just need to spend more money in that. And then I don't think they realize like, how important it is to everyone. So we want to add to the numbers and, like, show how much we care about the planet. That's and, amazing. Uh, yeah. We obviously know the big problem and there's so many ways that we could stop it, but no one's acting on it and we're here to express how we feel about that. That's wonderful. Do you have anything? And uh, how old are you? I'm 15. <laughs> I'm 15. And uh, you have a wonderful sign. Did you make it yourself? Yeah, I made it. Um, I made it last night. It's, it I says wanted, there's no such thing as climate change. But in inverted commas, um, it shows like... Donald Trump sinking in like a pool of water when he's trying to say that there's no climate change is like quite obvious that the world is drowning in water. I and I, I just it's kind of like ironic how he thinks there's no climate change when he's like sinking in water. Absolutely, that's really great, very cool sign you've made. you made. <laughs> Thank you. Any last words? To save, our save our planet. Save our planet! Thanks. <laughs> Thank you. Gezegeni kurtarın Bunların şeyleriyle Ülgen Semerci'nin pankartıyla bir de iklim değişikliği yoktur diyen Trump ama boğulan birisi çizmiş. Evet, evet şimdi Londra'dan son bir ses olarak da Name Yarkı'nın bize gönderdiği sese kulak verelim. <Gülüyor> Evet, oradan da şimdi tekrar olayların başladığı Avustralya'ya 150 bin kişiden fazla insanın katıldığı Edinburgh'a Edinburgh'a geçiyoruz önce evet Leyla Atan'ın gönderdiği Londra'dan yakın bir yere geçelim İskoçya'ya Edinburgh'a ve Leyla Atan'ın verdiği sese kulak verelim <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkür ederim. yemyeşil bir um, Skoçya'da um, bir vadinin içinde yapılan kalabalık bir toplantı var. İnsan inanamıyor yani böylesine bir yeşilliğin yok edileceği bir şeyde gençler ama sahip çıkıyorlar işte. Evet oradan da biraz önce söylediğim gibi e, olayların başladığı yere ve 150.000'den fazla insanın katıldığı çok büyük gösterilerin olduğu Avustralya'ya. Avustralya'dan da Ceren Ayas'ın bizim için derlediği sese kulak verelim. Evet yani Yeni Zelanda'yla başlamıştık. Şimdi Avustralya'ya da geçtik. Buradan tekrar Avrupa'ya dönelim ve Düsseldorf'a geçelim Almanya'dan. Düsseldorf'tan seslere kulak verelim. Hoi hoi hoi. Prima balle Hallo zusammen. Wie heißt ihr? Lennard und ich bin Sina. Okay, wir wir alt seid ihr? 18. Und ich bin 17. Okay, warum bist du hier heute? Weil das unsere Chance ist für das, was wir nicht als wichtig empfinden in der Politik oder allgemein in der Welt. Ezgi Nur Akıncı'nın yaptığı mülakatlar, Onur Yurtsever'in de çevirisiyle. Aslında dünyayı kurtarın çünkü dünya bira olan tek gezegen gibi sloganlar var ve Lena ve Sina ile yapılmış konuşmalar var. 18 ve 17 yaşındalar neden burada olduklarını da çünkü bu politika ve genel olarak dünyada önemli görülmeyen şeyler için bizim dik durarak tek şansımız dik durmak. Gençler olarak şimdi sıranın bizde olduğuna dikkat çekmek adına buradayız. Geleceğimizin başkaları tarafından yok edilmesine izin vermeyeceğiz diyorlar. Sina içinde soruyor, aynı soruyu. Bu bizim dünyayı kurtarmak için en son ne koparabilirsek koparacağımız şansımız, politikacıların sadece politika ve ticari çıkarlar adına çalışmalarına son vermeleri için artık ve nihayet çevrenin ilk öncelik olması gerektiğini anlatmak için buradayız diyorlar. Şimdi buradan e, İsviçre'ye geçiyoruz. İsviçre'de e, Belçika ile beraber en çok Avrupa'da bu harekete katılanlardan e, biriydi. Büyük yükselttiler. Hatta İsviçre Çevre Bakanı da çevrecileri kabul ederek eylemlerine net olmasa bile destek verdiğini söylemişti. Jonas adlı bir gencin. Şimdi İsviçre'den bize Lozan'dan Yaman Gürsel. Ee, Seyfettin Gürsel'in oğlu programcı biz biliyorum akraba tahallukatla amatör programcılarımızla böyle amatör muhabirlik yaptırıyoruz şimdi Yaman Gürsel'in İsviçre'den bize naklettiklerine kulak verelim evet şu an Yozan'da toplanmalar başlamış bugün ya açıkçası tahmin ettiğimden çok daha büyük bir kalabalık gelmiş bugün Gençler gerçekten tam anlamıyla okullarını kırıp bugün klimanın ısınmasına, global warming'e karşı iklim değişikliklerine karşı patronları kapitalizmi, protesto etmeyen Macile Lozan Gar Meydanı'nda toplanmış bulunuyorlar. Açıkçası gördüğüm en renkli gruplardan biri çok etkileyici bir kalabalık var. Henüz anonslar ve protestolar sözlü anlamda başlamamış bulunuyor ancak bunun dışında insanlar... Hatta veliler, çocukların dışında, yetişkinler de aynı şekilde onların kalabalığını, onların coşkusunu kendi perspektiflerinden olabildiğince pankartlarıyla ve çocuklarına olan destekleriyle yansıtmaya çalışıyorlar. Çok etkileyici bir durum. Umarım diğer ülkelerde de aynı coşku ve aynı tempoyla bu olaylar gerçekleşiyordur. Bunun dışında şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. gösteriler başlayınca tekrardan yayına devam edeceğim. <gülüyor> Organizasyonun başındakiler buraya geliş amaçlarının klima değişikliğine karşı patronlara ve iş sahiplerine karşı ayakta durabilmeyi, kendilerini ifade edebilmeyi belirtiyor. Pankartlardan da görebileceğiniz gibi öncelikli olarak insanların patronlara karşı kapitalizme karşı sanayi liderlerine karşı büyük tepkileri var. Klimadan çok daha fazla coşkulu olduklarını, çok daha fazla sıcak olduklarını belirtiyorlar. Aslında bu da bir metafora referans veriyorlar. Metaforda ise değişen klima ile beraber sıcaklaşan havalardan daha sıcak olduklarını, daha öfkeli olduklarını anlatmak istiyorlar. Klima değişikliğinin insanlara, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu, bir iyilik yap, bir kapitalist diye, bunun gibi en komiği ise, en açıkçası fıkra olanı ise, eğer klima bir banka olsaydı, bu bankayı çoktan kurtarmıştık diyen pankartlarla insanların, İsviçre'nin belki mi olan, kapitalizmin belki mi olan evrensel anlamda, bankası, bankaların ve bankacılık sisteminin, ...protesto edilmesini doğru buluyorlar ve bunu ileri sürüyorlar. Gördüğünüz gibi klima değişikliğine karşı, iklim değişikliğine karşı kalabalık inanılmaz derecede artmış durumda. Tahminime göre daha doğrusu öncelikle internette verilen rakama göre resmi sitelerinde... 2000 bin kişilik bir pay, toplanma olacağını belirtmişlerdi ama burada çoktan 1500 kişi en azından olduğunu düşünüyorum. Bu protesto toplanması aynı zamanda bir yürüyüş akabininde devam edilecek. kösele bir kalabalık. Uzun zamandır herhalde İsviçre'de bir toplanma alanında görülmemiştir. Enişek caddelerinden biri Gar Meydanı tamamen öğrenciler, gençler, çocuklar ve velileri tarafından kapatılmış durumda. İnsan doğru kelimelere bulmak için zorluk çekiyor böyle bir kalabalık karşısında. gelmeyen bir kalabalık. İnanılmaz bir çoşku gerçekten. İstişçiler bu işi en ciddiye alan ülkelerden biri anladığım kadarıyla. Herkes klima değişikliğini, klim değişikliğini inanılmaz bir çoşkuyla protesto ediyorlar. Bu bizim geleceğimiz. Haklılar onların geleceği. Bunu kimse değiştiremez. Ama en azından sanayi patronları, hükümetler, kapitalist liderler, Belki bu durumu değiştirmek için bir takım önlemler alıp gençlerin geleceğini kurtarma, kurtarabilir. Aksi takdirde büyük bir tepki doğacağına şüphe yok bu kalabalığı gördükten sonra. Gençlerin cevabı oldukça sert oluyor. Evet İsviçre'den Lozan'dan da Yaman Gürsel inanılmaz bir kalabalık ve coşkuyu nakletti. Hakikaten İsviçre en önemli merkezlerinden bir tanesi kapitalist sistemin ve orada da Sallantının çöküşe doğru baskının da görüldüğü bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Bu turumuzu son olarak bir de İspanya ile Madrid'le İspanya'nın başkenti Madrid'den gelen yükselen coşkulu seslere kulak vererek bitirelim istiyoruz. Özge Can bildiriyor bunları. Bu şekilde de bitireceğiz herhalde programımızı. Ee, ama bütün e, beş kıtada e, Antarktika'da dahil yapılmış olanları en doğudan en batıya kadar hepsinden ya, nakletmeye çalıştık size. Evet, bugün aynı zamanda bu röportajları ve sesleri de internet sitemizde bulabilirsiniz. Dün yükledik ilk parçasını, ikinci parçası da bugün internet sitemizde olacak. Oraya, yani bugün bütün çaldıklarımız... Bütün yapan arkadaşlarımızın isimleriyle beraber hepsini görmek, e, videolarını da hatta görmek mümkün mü? Değil. Değil. Değil. Eh, onları da bir zaman koyarız belki fotoğraflarıyla yapabilirsek. Peki bu seslere de kulak vermemiz mümkün. Şimdi son olarak Madrid'de kulak veriyoruz. Klima. Es sistema! <gülüyor> es sistema. Es Es sistema! Centro de la vida queremos respirar. Y abajo, y abajo el sistema, abajo el capital. El centro de la vida queremos respirar. Y abajo, y abajo el sistema. El el sistema, sistema abajo el capital. el centro de la vida queremos respirar. Y abajo el sistema. Y abajo el capital.